Cabir İbn Abdullah Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalayıp tabağı temizlemeyi emrederek şöyle buyurdu. Yemeğinizin neresinde bereketin olduğunu bilmezsiniz. Hadis 751. Cabir İbn Abdullah'tan Allah ondan razı olsun.